hazırlayan belirtinam Çeleng Barfra. İyi haftalar. Açık Radyo'dayız. Sait'ten Sanat Programı'nda ben programcınız Çeleng. Bugün telefonda bir konuğum var. Ayşegül Kurtel. Ayşegül hoş geldin. Hoş bulduk canım. Teşekkür ederim. İzmir'de yaşıyorsun. İzmir'de uzun yıllardır takip ettiğim, gidip gelme fırsatı da bulduğum K2 Çağdaş Sanat Derneği. Sonradan dernekleşti. Aynı zamanda bir çağdaş sanat merkezi burası. Onun evet. kurucu direktörüsün. Yıllarca İzmir'i İstanbul'la uluslararası sanat platformlarıyla birleştiren onlarca sergi, arşiv projesi, e, araştırma gibi çeşitli programlar ve projeler yürüttün. Senin kurduğun ekipler aynı zamanda K2 bünyesindeki sanatçı atölyelerinden, arşivlerden de yararlandı. Bugün İzmir kökenli olduğunu bildiğimiz pek çok sanatçı, küratörün yolu zaten K2'den geçti. Ya organik balları vardı orada, atölyeleri vardı. Ya program ekibinde çalıştılar, sanatçı, küratör, teknik ekip gibi. Ya da K2'yi takip ediyorlardı, programlara katılıyorlardı. Ben de seni bu konuk e, alma fırsatı bulduğum için heyecanlıyım doğrusu. Uzun yıllara dayanan da bir hukukumuz var. <gülüyor> Tekrar hoş geldin demek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel özetledin Çelek bana söz bırakmadan her şey k ile ilgili bütün kilit konuları kilit projeleri hemen hemen Giriş girişini güzel bir giriş yaptın gerçekten teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim çok naziksin. Bu yaz şöyle de bir e, seri yapıyorum Ayşegül. E, o, onun için seni özellikle davet etmek istedim. E, konuk sanatçı programı, misafir sanatçı programı, rezidans diyorlar, rezidans diyoruz. Bu evet. tarz modeller, bu program modelleri, bu kurumlar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de giderek önem kazanıyor. E, geçmişte aslında böyle programlar vardı ama son yıllarda biraz altıl. Ya da bunun eksikliğini çok da hissediyorduk. Ee, özellikle uluslararası dünya ile biraz bağımız sanki kopmuş, biraz içe dönmüş gibi de hissediyorduk kendimize. Çünkü bu programların bu anlamda da önemi var. Ee, sanatçılara özellikle ama sadece sanatçılara değil başka modellerde küratörlere, yazarlara, yaratıcı kesimlere, araştırmacılara kendi mevcut yaşama ve çalışma ortamlarının dışında başka bir yerde bir kurumda bir yerde bu model bünyesinde misafir etme onları konuk olarak ağırlama fırsatı buluyorlar. Ee, uh -huh. Bu programlar böyle bir fırsat sağlıyorlar ve oraya davetli olanlar da belli bir dönem belli bir süre boyunca araştırma, üretim, bağlantı kurma. Gibi çeşitli imkanlar elde ediyorlar. Aynı zamanda bu kültürel toplumsal bir etkileşim ve karşılıklı öğrenme öğretme diyelim evet. sosyal ağlar kurmak için de faydalı. Ben Temmuz ayı itibariyle bu alanda faaliyet gösteren bazı kurumların temsilcilerini ağırlamaya başladım. Ee, önümüzdeki programlarda ya da geçmiş programlarda misafir e, olarak aklımda olan isimler kurumla, kurum isimleri İKSV, işte British Council, Depo, İstanbul Modern, Saha, Arter gibi kurumlar var. Fakat bunlar ağırlıklı olarak Türkiye'de İstanbul odaklı çalışıyorlar başka kentlerde bu. Konumlandırdıkları misafir sanatçı programlarını orada da yürütseler de merkezleri daha ziyade İstanbul'da tabii ki ilk kez e, senin önderliğinde başlayan ve bir Avrupa Birliği projesi de olan Konuk sanatçı programı aracılığıyla STK'lar ve kamu kurumları arasında ağ oluşturmak başlıklı proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse e, edilen bir hibe programı kapsamında. Hı hı. Ve İzmir merkezi sadece İzmir'de değil şimdi onu sana soracağım zaten evet. ama en azından bu projenin yazarı bu projeyi yaratan e, oluşum İzmir'den çıkma bir oluşum ve adı da kısaca daire. Oradan başlayalım evet. daire nasıl, nedir nasıl çıktı bu fikir? <gülüyor> Şimdi e, Çelen'cim gerçekten çok güzel özetledin. Çok teşekkür ederim. E, tabii bu e, konuk sanatçı programı diyoruz. Bu konu alabildiğine kapsamlı. Sen e, çok güzel toparladın. E, hatta yani o kadar çok e, bu konuda üzerinde konuşulması gereken, o kadar çok e, e, bilgi üretilmesi gereken, paylaşılması gereken bir alan ki hatta Senin de başta dediğin gibi işte konuklarci programı artı resident, resident yani Türk terminoloji açısından bile üzerinde tartışılması gereken hı hı. bir konu. Biz bu güncel saatlerde tabii biraz şey yurtdışından Avrupa Batı çıkışlı terminoloji üzerinden gittiğimizden bazen oturmuyor gerçekten. Bizim bu projemizin belki bir ayağı da bunlara bir Yani bu terminolojiye de bir alternatif getirebilir miyiz de var. Şimdi hı hı, hı. Hı hı. bunu da söyleyeyim. E, dolayısıyla biz bu e, projeye bir başlık yani neyle analım bu projeyi derken de epey e, zorlandık ve bizim biliyorsun Tahiki'nin e, bütün kurgusunda da olan o e, e, beyin e, fırtınası formatıyla hep çalışmalarımızda. E, yani hep birlikte bu konunun içinde olan, deneyimleri olan çok sanatçı arkadaşımızla Ee, tasarımcı arkadaşlarımızla epey kafa yorduk ve birçok şey öne atıldı isim olarak işte mesela ben şahsen bulut önermiştim çünkü hani biraz bu e, e, sanatçıların e, uluslar üstü bir duruşu var her şeyin üstünde bir bulut gibi adeta dolaşıp yere iniyor tekrar oradan beslenip buharlaşıp tekrar bulutta dolaşıyor hani mentalite olarak biraz da öyle bir şey artistlerin izlenmesi gerçekten Fakat işte başka şey ne bileyim işte iCloud'a çağrış yapıyor falan <gülüyor> evet, evet, gibilerden. Doğru. işte başka alternatifler üzerinde dolaştık. Sonra daire sözcüğü işte biraz içinde air de içeriyor. <gülüyor> Artesinizin sözcüğünü de Aa, içeriyor. Aa doğru. <gülüyor> doğru. Doğru. Düşünmemiştim. Doğru. Ve daire kapsayıcı bir şey. Yani hem tamamen her şeyi bütünleştiren, aynı zamanda belki küçük parçalara da ayırabilen, Hem e, yani kümelendiren, kümeleri bir araya getirebilen, en son hepsini birden de dediğim gibi kapsayabilen ve biraz hani daire, son en sonunda dedik ki bu bir apartman dairesinde çağrıştırıyor, mekan, e, hı hı. De, yani mekan e, fikri de yani e, mekan fikri de düşünce seyseti içinde barındırıyor. O yüzden daire biraz da böyle son derece demokratik bir yöntemle iş, oylamaya koyduk, epey bir. Ee, üzerinde çalıştıktan sonra daire üzerinde yoğunlaştı. Genel e, düşünce e, yani talepler ya da işte e, tercihler. Dolayısıyla biz bir projenin adını daire koyduk. Tabii bu bu, bu projeye ait bir isim. Yani sürekli olacak <gülüyor> bir şey değil. Bizim aslında e, K2 tabi hepsinin temelinde biz K2R diye e, yani K2R anlamında bir çalışmayı zaten Ee, uzun zamandır da ufak ufak yapıyorduk diyorsunuz İzmir'den hem uluslararası bağlantılarımız Tabii. çerçevesinde hem e, küçük boyutlu böyle konuk sanatçı konuk etme programları çerçevesinde. Ama işte e, dediğim gibi olay yani İzmir'den biz direkt uluslararası ile ya da İstanbul'la ilişkilendik. Ee, de bizim İzmir'den tabii İzmir e, şimdi de biliyorsun epey tartışmalı bir durum bu İzmir 9 Eylül güzel sanatlar fakültesi ilgili evet. İzmir ve Türkiye'de biraz çalkalanıyor inşallah durulacak her şey olumlu bir şekilde umarım, ama umarım, evet. e, yani İzmir bu güzel sanatlar fakültesi e, yani Türkiye'de açılmış bütün üniversitelerde hemen hemen e, bağlantısı olan buradan yetişen genç sanatçıların Yani kurucuları oldu, işte eğitiminde önemli pozisyonları oldu. birçok üniversitede var kentler bu çok kentte. Dolayısıyla İzmir'in böyle bir organik bir ilişkisi de var bu birçok kentle. Biz böyle bir fon açıldığı zaman yani Avrupa Birliği'nden bizim de daha önce yaptığımız kaykı Çağdaş Sanat Derneği ya da şey, Genel olarak bizim işlevsel anlamda güncel sanat merkezi diyoruz dernek olarak Hı -hı. E, Çağdaş Sanat Derneği olarak anılıyoruz. Ama tabii projelerimiz dernek üzerinden e, başvuruyoruz fonlara. <gülüyor> e, ve daha önce birkaç fon yararlanarak çok da başarılı oldumuzdan bu fon açıldığında ki bu baya e, büyük bir fon gerçekten çok e, rekabetçi çok yüksek bir eminim e, Hı -hı. E, bir fondu. Yani çok gurur duyuyoruz hakikaten. Hem İzmir'den hem de güncel sanatlara hani böyle bir bütçe ayrılıp böyle bir sorumluluk verilmesi. Şimdi buna bunun KKG bir şu anda bizim için çok büyük bir onur kaynağı ve çok büyük bir sorumluluk da aynı zamanda. Çünkü evet, şeyi değil. de belki vurgulamak lazım araya giriyorum ama kamu sektörü ve STK'lar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi için evet. Ortaklıklar ve Ağlar hibe programı tamamen kültür evet. sanat değil yani bu evet. pek tabii, çok tabii. farklı STK kamu tabii, sektörü arasında çok. pek çok farklı alanda, disiplinde tabii. meselede proje üretilebilirken sizinki tam da sanatçı sanatsal evet. üretim alanına odaklanıyor tabii ve tabii. şeyi de hemen belki söylemek lazım. STK'lar arasında işbirliği diyor zaten böyle bir başlık. Siz de STK'lar ve kamu kurumları arası ağ oluşturmak başlıklı yani uzun başlıkta evet. öyle bir şey. Yani bu sizin hayal, hayalimizi yani benim arzuladığım senin de başından Tabii. beri ilk girişte de söz gibi benim hayal ettiğim bu e, İzmir üzerinden İzmir çıkışlı ben de senin sözünü gördüm çok özür dilerim ama e, bir e, ağ kurmak gerçekten e, bu e, Türkiye'nin belki de yani e, Güncel sanatlarla gerçekten zammiyle ilişkilenmiş oldukça e, önemli e, etkinlikleri olmuş ama biraz belki e, şeye de hani işbirliği ile belki biraz daha da güçlenecek çalışmaları olan kentler, bu seçtiğimiz kentler hı hı. ve bizim de dediğim gibi hem üniversitelerindeki e, e, akademisyen arkadaşlarımızın o bölgelerde çalışmalarını sürdüren güncel sanat e, E, inisiyatifleri diyeyim belki daha tam FTK'laşmamış yani tam hakikaten bu projeye çok uygun bir e, iletişim ağımız zaten vardı e, dedik ki biz bu proje e, aracılığıyla hem bu iletişimimizi bu ağımızı güçlendirmiş olalım hem de İzmir'den hani senin dediğin gibi yani İstanbul ya da yurt dışı <gülüyor> e, çıkışlı değil de İzmir çıkışlı e, bu e, aramızdaki ağı e, güçlendirmek ve bu kentlerin birbirleriyle arasındaki örgütlendirmek ve bizim zaten e, uzun zamandır Nevusarası yani eee projelerimizin bağlantısıyla oluşmuş eee içine bu networkü bağlantılandırmak. Yani bu bu zaten hep yapmak istediğimiz bir şeyken bir Böyle bir fon açılınca dedi ki bu fon sanki bizim için açıldı. <gülüyor> Şimdi kentle, yani... kentleri sayalım o zaman. Tabii ki İzmir merkezde Çanakkale, evet. Hatay, yani... İstanbul, Sinop, Diyarbakır, evet. Mersin, Nevşehir ve Mersin olmak üzere M Mardin, Mardin ve Mersin olmak evet. üzere evet 9 evet. farklı il var. Değil mi? Evet. Projede aslında resmi olarak bir Avrupa Birliği projesi olduğu için başı sonu belli olmak durumunda biliyorum. Tabii, tabii, 15 tabii. Ocak'ta resmi olarak başlamış devam. durumda. Evet, evet. ve 2020'nin Eylül ortasına kadar da devam edecek. Devam. Sizin tabii, proje bu... ortaklarınız var belki onlardan bahsetmek istersin. Yani tabii ki siz tabii. projenin Şimdi... koordinasyonunu üstleniyorsunuz Hı. ve e, fonu siz e, kazanmış ve onun başvuru hazırlıklarını siz yapmış oldunuz ama yürütürken ortaklarla birlikte yürüteceksiniz. Onlar kimler? E, şimdi aslında tabii bu e, e, e, yani zaten projenin e, ana e, şey ortaklıklar ağları olduğu için Hı -hı. yani projeyi sunarken bir e, proje ortaklarının olması tabii, tabii çok e, doğal ve de Tabii ki böylesine kapsamlı bir projeyi bizim tek başımıza yapabilmemiz de e, e, pek akıllı bir şey değil. Hani Paylaşmak baştan itibaren doğru olacaktı. Dolayısıyla bizim şimdi ben sırasıyla söyleyeyim. Sırasıyla derken hani en yakınımızdan başlayayım. İzmir'den e, Göçebe Akıl, Nomad Mind. Benim hı hı. Zaten bu Port İzmirler sürecinde de işbirliği yaptığımız bir e, sanatçı inisiyatifiydi. Yakın zamanda e, dernekleşti hakikaten çok küçük küçük çok güzel projeler yaptılar ee, ve belki de hani bu e, ortak seçerken de belki hem deneyimlerimizi paylaşmak hem e, birlikte hareket edebilmek ileriye dönük başka şeylerin de temelini oluşturmak bağlamından önemli bir işkence bu e, hı hı. E, nomad nomad mindle yapacağımız ortaklık e, ilave olarak biz Çanakkale biliyorsun Turaya Kültür Merkezi Çanakkale BNR'lerine yapıyor. Gerçekten çok yetkinler bu konuda. Çok önemli çalışmalar yaptılar. Ee, ve biz de işte Seyhan'la Deniz'le hep bir araya geldiğimizde ne zaman birlikte bir şey yapacağız derken hani böyle bir proje e, söz konusu olduğunda hemen onlarla bir görüşme, ön görüşme yaptım. Dedim e, böyle bir proje yazmak istiyorum ben. Ee, var mısınız? Katılır mısınız? Onlar kayıtsız şartsız ee, sağ olsunlar. Tabii oluruz şimdi edebilirler. Ee, Hatay Büyükşehir çünkü, Belediyesi var değil mi? Hatay Büyükşehir çünkü bir belediye ya da üniversite gibi bir kamu kurumuyla ortak olmayı Tabii. da biraz öngörüyordu Tabii proje. Ee, önce ben İzmir'deki üniversitelerle belki ortak oluruz dedim ama buradaki üniversitelerle zaten o kadar güçlü ki K2'nin bağı. Biraz dedim dışarıdan belki bir işte belediye üniversite. Üniversitelerle de gerçekten organik bir bağımız var. Hatay Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi bu projeyle ilgilendi. Sağ olsunlar çok önemli bir destekti tabii bizim için. Bir Onlar proje ortağımız. Bir de Slovenya'da benim Ljubljana'da birkaç projede hatta Portemir üçün küratörü de Lüblyana'da bu eski şeyin Direktörüydü o zaman ee, Sonrasında da biz epey bir Artistin Rezinsi e, Ya da işte burada workshoplar Kaç seminer yaptık birlikte e, Buradan oraya epey sergiler gönderdik Sanatçılar gönderdik Dolayısıyla e, Onların da bilmiyorum e, Belki izleyiciler bilirsen de Muhtemelen biliyorsundur Metaykova var evet. E, evet. Lüblyana'da muhteşem bir kurgu Artistin Rezinsi mantığına da e, Çok uygun Ee, belki o deneyimi de paylaşırız ve onların aracılığıyla e, Avrupa bağlantısı da konuşmuş olur düşüncesiyle e, onları da proje ortağı e, yaptık. Ee, şeye evet, gelmek istiyorum. Çok keyifli çalışıyoruz. Süremiz evet. biraz sınırlı olabilir, çok kapsamlı bir proje. Umarım projenin sonlarına doğru seni bir kez daha biz e, konuk. Konuşmacı olarak daha yani, konuk evet, sanatçı evet, değil evet. e, ama şeyi özellikle duyurmak istiyorum çünkü siz bir açık çağrı yaptınız şu evet. anda konuk Şimdi... sanatçı konuk sanatçı oh. diyoruz bu konuk sanatçıları 19 Ağustos'a kadar devam edecek ve ayrıntılarını www.daire yani bütün projenin adı daire.org nokta tr adresinden de öğrenebileceğiniz ve başvuru ve formlarına da ulaşabileceğiniz evet. Başvuru, başvuru yapabilecekler evet. de oradan doğruya. Evet. Ya da iletişim evet. et iletişsim tabi et daire nokta org nokta tr'ye danışabileceğiniz bir açıkçağınız var. Hangi evet. sanatçıları hedefliyorsunuz? Kaç tane sanatçı <gülüyor> seçecek bu 9 ildeki konuk sanatçı programına? Kimler Şimdi, katılabilir? Kimler nasıl başvurabilir? Tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim tabi E, K2 e, ve bağlantılı olduğumuz, bütün bu kurumlardan oluşturduğumuz e, çok yetkin bir danışma kurulumuz ve e, geliştirilmiş bir seçici kurulumuz var. Yani hiçbir şeyi biz tek başımıza karar vermiyoruz. Yani bütün metinlerimizi birlikte oluşturuyoruz, çağrılarımızı birlikte oluşturuyoruz ve e, başta da dediğim gibi son derece demokratik yöntemlerle e, yol alıyoruz. E, biz dolayısıyla bu dokuz kentte e, projenin akışı şöyle. Dokuz kent için biz birer yürütücü konuk sanatçı tespit ettik. Bunu biz seçici kurul olarak seçtik sanatçılarla konuştuk. Onların onayını aldıktan sonra kentlerle eşleştirip tarihleri belirledik. İstersen ben kısaca Tabii. bu kentleri, sanatçıları ve tarihleri hı hı. şimdi okuyayım sana söyleyeyim. Bunu Çanakkale'den başlayayım. Biz kentleri alfabetik olarak dizdik. Çanakkale'de nezaket ekici hı hı. projeyi yürütecek. 13-20 Ekim tarihlerinde bir hastalık bir program uygulayacak. Hı hı. Ben şimdi de bu isimleri, tarihleri, kentleri okumadan önce şunu söyleyeyim. Her kent için bu yürütücü, konuk sanatçıya ilave olarak yani birlikte çalışabilecekleri üç katılımcı konuk sanatçı yapacak. Arıyorsunuz şu yani, anda. E, evet. Bu açık, açık çağrı bunun için yapılıyor. Evet yani biz e, bu sanatçılarla ve bu kentlerde, bu tarihlerde bir hafta boyunca proje tarafından finanse edilecek Şekilde. bir e, formatta. Hı -hı. Yani bütün e, terdiyemler, işte, harcırahları, yol paraları ve e, oradaki prodüksiyonla gelettiğinde gerekli olacak bütün masraflarla birlikte. Bütün organizasyonu da bizim üstlendiğimiz, yani projenin üstlendiği birer haftalık. Adeta bir alan çalışması niteliğinde. Belki de sanatçıların birbirleriyle deneyim paylaştıkları ya da işte belki bir refleks olarak üretim yapmak istediklerinde de o olanakların sağlanacağı bir haftalık bir çalışma ortamı olacak bu şimdi sayacağım kentlerde. Sonrasında biz İzmir'de. K2UN'a ondan da kısaca söz etmek evet. gerekecek ama İzmir'den önce isimleri bir sayayım tamam, kentlerle tamam. karıştırmadan. Çünkü sonra bütün <gülüyor> çünkü program, program İzmir'de birleşecek. birleşecek. Evet, bütün, çünkü bütün, bütün bu süreçlerden sonra hepsi İzmir'de bir araya gel geldiğinizde e sindireceksiniz ve, ve değerlendireceksiniz gün... tabii. Evet. Aynen öyle. 10 gün İzmir'de bütün bu sanatçıların bir arada olduğu çok keyifli bir süreç olacak tamam. eminim. Ee, o da bizim işte e, K2 Uğur'a nefes alanı dediğimiz, kısaca K2 Una dediğimiz, belki bugün senin bu programın asıl konu olması gereken sürekliliği olmasını hayal ettiğimiz bir e, konuk sanatçı yerleşkesi tamam. programı. Onu, işte onu ayrıca, onu da ayrıca evet. konuşuruz. Çanakkale'de Nezaket <gülüyor> var, Nezaket aynı zamanda evet. Almanya'da yaşayan çalışan, performans ağırlıklı çalışan evet. bir isim. Diğer evet. kentlerde kimler evet. var? E, 13-20 Ekim tarihleri nezaket, İstanbul'da tamam. e, çalışma yapacağı tarih. Diğer Bakır'da Zeynep Günsoy Yüceil. E, Zeynep e, e, Zeynep Günsoy Yüceil 6-13 Ocak tarihleri arasında Diyarbakır'da. Hatay'da Gülçin Aksoy, e, Mimar Sinan Üniversitesi'nden biliyorsun 20-27 Ekim tarihlerinde. İstanbul'da İnce Eviner'le yapılacak atölyeler 15-22 Ekim tarihlerinde. Hı hı. E, Hasköy'de İtik Fabrikası'nda yapacağız atölyeyi. Hı hı. E, o, e, yani Daha bunu İstanbul değil hatta Hasköy Rezimleri diye düşünüyorsunuz. Diye. Hı hı. E, üstelik de İstanbul Biyanil tarihlerine de denk getirdik e, 15-22 Ekim. E, çok belimli bir süreç geçiriyoruz şimdi bu şeyin kurgulanma sürecinde de. Bizler için bir yabancı sanatçımız var, e, Tomislav Rančović. Bu 2 e, ve 9 Şubat, 2-9 Şubat tarihleri arasında e, Tomislav Poldinir 3'te de bizim konuk sanatçımızda olmuştu. Ha. Çok değerli bir çalışma olmuştu. Şimdi yeniden geliyor. Çok heyecanlı. İzmir'i biliyen, <gülüyor> şey bilen bir isim yani. Evet. İzmir'i bir ölçüde bilen ama e, çok da o yüzden de biraz İzmir'de olmayı da önemseyen ve e, İzmir'de. E, Yayında İzmir'de olduktan sonraki 10 günde tekrar İzmir'de olacak. Ee, artık İzmir'e bir sanatçı diyeceğiz. Merak <gülüyor> <gülüyor> Mardin'de e, Ali Demiral var. Ali Demiral e, de Berlin'de yaşıyor biliyorsun. Hı -hı. 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında e, Berlin'de o şey Mardin'de yapacak Hı -hı. çalışmalarını. E, Ali Demirel özellikle e, Mardin'deki üniversiteyle Artuk Üniversitesi ile oradaki genç sanatçılarla da e, iletişim kurabilmeye hatta öncesinde e, bütün bu sanatçılarla biz her kentte önceden gideceğizdi ön çalışma yapmak Hı -hı. için. E, bir ön bağlantı yapıp teknik olarak da e, üniversiteden destek almayı, yardım almayı, belki de orada daha geniş kapsamlı bir e, kurgu oluşturmayı hedefliyoruz. Aslında biz bunu bütün kentler içinde hayal ediyoruz. E, Mersin'de Murat Germen e, 15-22 Ocak tarihleri arasında. Fotoğraf alanında evet. çalışacaksınız. Ondan. Artık sanatçılar yani biz bu noktadan sonra oluşacak o 4 kişilik toplam 4 kişilik tabii. grup için kendi aralarında nasıl bir çalışma yapacaklarını onlar kendileri tamam. karar verecekler. Yani bu belki de yani sanatçı tabii belki de işte Zeynep Günsür muhtemelen E, tiyatroya da e, performans ağırlıklı proje ama belki orada başka bir e, yaklaşım geliştirebilirler. Yani hiçbir şey ön e, belirleme ya da kısıtlama olmadan Hı -hı. sanatçılara bıraktığımız bir alan bu. E, Nevşehir'de Aydın Teker e, var Harika. 28 Eylül-5 Ekim tarihlerinde. Yani ben bunların hepsine ben de katılmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de katılmak istiyorum. Hakikaten Aa, muhteşem. Gerçekten. Çok e, farklı arka planlardan, farklı de, disiplinlerden, deneyimlerden evet. gelen ama çok da e, deneyimli, birikimli çok. isimler. Kentlerde öyle bir kısmını biraz Sinop. tanıyıp bir kısmını hiç bilmediğim evet. benim kendi adıma kentler var. Bu böyle bir şey vesilesi evet, olur. Muhteşem. Geçtiğimiz haftalarda konuk ettiğim Ferhat Özgür de var. O da Sinop'a evet. gidecekmiş Sinop. mesela evet. bana Şimdi... çıtlattı. Evet. Evet, Sinop, Sinop şimdi zaten e, onu, tam da onu söylemek istemiyorum. Sinop'ta da Terhat Özgür ile 6-13 Ocak Hı -hı. tarihleri arasında e, çalışmalar olacak. Dediğim gibi ben zaten kentleri biraz da ben projeleri kendi biçimde galiba yapıyorum. <gülüyor> yani bu kentleri zaten hakikaten yakından da takip ettiğim, birkaçına gittiğim ama hani çok da merak ettiğim çalışmalar o bağlantılar Ee, yani bu sanatçılar zaten hepsi gördüğün gibi çok kıymetli. Gerçi sanatçı seçmek. Yani ne kadar zor Türkiye'de. O kadar kıymetli sanatçılarımız var ki. Biz böyle bir liste hazırladık. Ve e, yani sağ olsun sanatçılarımız da... Yani buradan hepsi ayrı ayrı. Bin kere teşekkür ediyorum. O kadar e, coşkuyla karşıladılar ki projelerin projemizi ve hemen e, katkı koymak için onlar da e, çok keyifli. Yani... Birkaç sanatçı burada şimdi adını almayayım belki. Ee, yani çok özel durumlarından dolayı katılamayacakları halde yani bir, bir şey ucundan tutalım. Yani yazalım, çizelim, destek verelim. Ee, yani hakikaten çok e, heyecan duydum ben. Yani hem k olarak hem kişisel olarak hem de böyle bir projenin yürütücülüğün e, bağlamında. E, özellikle e, Anadolu kentlerinin hani böyle bir, işin, bir, bir projenin parçası olması ve böyle bir yoğun bir aktivite şeylerin, sürecinin içine katılmış olmalarından hakikaten çok olumlu ve çok verimli, hakikaten çok kötü giysi, e, geri dönüşler aldık. Ayşe, bir programın maalesef bu... sonun, sonuna bile geldik. Ama Aa, şöyle yapalım. Evet. Şöyle yapalım. Ben öncelikle siz e, bu 9 sanatçıyla 9 ayrı kentte çalışacak 27 sanatçıya yönelik bir açık çağrı yaptınız. Ve bununla ilgili evet. e, başvurabilecekleri de, danışabilecekleri de, kriterleri, formları öğrenebilecekleri yerde daire.org.tr adlı web siteniz. Evet. Buraya baksınlar. Ben eminim... E, Ula unada bu 10 günlük sonra bütün bunların değerlendirmesi ve sonucu ermesi döneminde seni bir kez daha konuk alayım ve bütün bu ne heyecan neydi? nelere <gülüyor> dönüşmüş? Bütün bu ne projelerden neydi? nasıl çıktılar? Bizi bekliyor. Onu yani tekrar çok, konuşuruz. Ay çok önemli dokümantasyonlar e, muhtemelen bir yayın çıkacak. Yani Hı -hı. çok e, video kayıtları çıkacak. Yani de, bu bütün bu sürecin e, dokümante edilmesi aslında Bu konuk sanatçı programlarının nasıl uygulanması gerektiğiyle ilgili de belki de bir e, el kitabı gibi bir şey. Tabii, belki de, de tabii, bir tabii, şey, tabii. Hani, danışma e, başvuru e, kitabı gibi bir şey olacağını umuyorum. Çünkü bütün sanatçılarımız hakikaten bu konularda hem deneyimli hem katılımcılarla birlikte bu e, e, kentlerde Bence çok verimli çalışmalar olacak. Harika, Biz çok de, teşekkür ederim bekliyoruz. sana. Ayşegül Kurtel ile hariçten sanat programındaydık. Programın sonuna geldik ama bu daire adlı konuk sanatçı programına başvurmak istiyorsanız 18 Ağustos'a kadar vaktiniz var. Sanatçılara buradan çağrıda bulunmuş olalım. Ayşegül hoşçakal. Önümüzdeki dönemde hoşça kal. tekrar URLA özelinde, UNA özelinde ve projenin evet, devamı için bir araya yani. geleceğiz. Sen görmüştün. Evet. Tekrar seni de davet edelim. Hep çok büyük değişiklikler Me var. Merakla bekliyorum. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri